Aüz bıllahi min Şeytanı rahmani r-Rahim. Rabbi alemin Ve ve ala Rasulüna muhammedin ve ala alehi. Ve ashabihi ve atbaihi cemaain. Allah hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Kutlu nebiye Salat ve Selam. Ashabı kiram efendilerimize selam, sizlere de selam olsun. Ehli beyt diyeceğiz. O mektebin güzel imamlarından birini bugün tanımaya çalışacağız. Ama ben öncesinde hepimizin o alanda bir sıkıntısı var. O sıkıntıyı giderme adına, adımlara ayar çekmesi adına, sıkıntıları onarması adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uyarısını sizlere hatırlatacağım inşallah. Hadiseyi bize aktaran hepinizin çok yakından tanıdığı fakih, alim, muhaddis olan büyük sahabi efendilerimizden birisi Muaz İbni Cebel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe çok kez ya Resulallah en hayırlı amel hangisidir diye sormuştur. Bugün hadis kitaplarına bu soruya verilmiş cevaplar bağlamında baksanız, Efendimizin onlarca farklı bir biçimde cevap verdiğini görürsünüz. Hiç kimseye böyle bir soru sorulduğu zaman aynı cevabı vermemiştir Efendimiz. Karşıdaki insanın seviyesini, İçinde bulunduğu durumu şartlarını iyice bilen birisi olarak o insana uygun bir cevap vermiştir. Mesela biri gelmiş sormuştur ya Resulallah en hayırlı amel hangisidir? Annene ve babana ihsanda bulunman demiştir. Çünkü o zatın evde anne ve babası ya da ikisinden birisi yaşlıdır bakıma muhtaçtır. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o meselenin ehemiyetinden dolayı o zata orayı işaret etmiştir. Başka bir gün başka biri sorduğu zaman aynı soruyu Allah yolunda cihad etmendir demiştir. O da cengaverdir, kılıcın hakkını veren biridir. Efendimiz onu da öyle bildiği için ona da o adresi göstermiştir. Ama soruyu soran Muaz İbni Cebel olunca, Muaz İbni Cebel ki efendimizin ifadesiyle ashabımın içerisinden feraizi yani miras hukukunu en iyi bilen sahabim diye işaret ettiği o büyük insan alimdir, fakihdir söylediğim vasıflarını öyle birine verilecek cevap da bambaşka olacaktır. Açın Tirmizi'nin iman babını ilgili hadise bir bakın herkese yarım cümleyle bazen bir cümleyle iki satırı geçmeyecek cümlelerle Efendimiz cevap verirken soruyu soran Muaz olunca Muaz'a tam yarım sayfayı dolduracak cevaplar dizmiştir Efendimiz. Çünkü Muaz o kadar şeyi tartacak birisidir. Ben biraz meraklandırayım her şeyi Buradan duymayın biraz da siz araştırın. O yarım sayfanın ne olduğunu söylemeyeyim size. Ancak sonrasını söyleyeyim. Söylüyor birkaç şeyi zekatı, orucu, namazı ve onların bazı hikmetlerine ait bilgileri veriyor Efendimiz. En son sözü şudur. Sana işin bidayetini ve nihayetini ya da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Tam dediği gibi diyelim. İşin başlangıç noktasını ve kemalini bildireyim mi? Bildir ya Resulallah. Bu dinin başlangıç noktası namazdır. Zirvesi, kemali ise cihattır. Aleyserat ve selam efendimiz o saymış insanı cehennemden uzaklaştıracak, cennete yakınlaştıracak en hayırlı amelleri saymış saymış saymış. En sonda da muaza demiş ki işin bidayetini ve nihayetini başlangıç noktasını ve kemal noktasını sana söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah deyince de bidayeti namazdır zirvesi ise cihattır demiş. Güzel ve üzerinde durulması gereken bir husus ama benim asıl üzerinde duracağım o da değil. Bu sözü de söyledikten sonra efendimiz Muaz İbni Cebel'e diyor ki bunların hepsinin temelini oluşturacak şeyi sana haber vereyim mi? Muaz İbni Cebel için çok çok daha mühim bir şey. Sıralanmış sıralanmış sıralanmış en son namaza ve cihada da vurgu yapmış ve şimdi daha temelini söyleyecek efendimiz. Nedir acaba temeli? Söz ile değil fiil ile söylüyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Mübarek parmağını böyle yaparak şuna sahip çık. Yani dilinin sahibi ol. Muaz şaşırıyor. Ya Resulallah diyor amellerimizden sorguya çekileceğiz bunu biliyoruz peki konuştuklarımızdan da Allah bizi sorguya çekecek mi Efendimizin verdiği cevap şudur ey anası kendisini kaybedirseciye ey anası kendisini yitiren o bir terkiptir bir ifadedir İnsanın başına zaten ne gelirse dilinden dolayı gelmez mi ne gelirse başa dilden dolayı gelmez mi Dil bir nimet ama o nimeti hakkıyla kullandığın zaman nimet oluyor. Yoksa bir nikmete bir belaya dönüşüyor. Her nimetin nikmete dönüştüğü gibi. Konuştuğumuz her şeyin birer birer hesabını Rabbul Alemin olan Allah'a vereceğiz. O halde biz acaba neler konuşuyoruz? Şöyle son bir günümüzün muhasebesini bugün eve gittiğimiz zaman bir yapalım. Son 24 saatimizin ne demişiz ne kadar Allah'ı memnun edecek iş vardı hayatımızda ne kadar onu gadaplandıracak iş ne kadar dedikoduya gıybete Müslüman kardeşlerimizin etini yemesi yeme pahasına bir şeyleri söylemeye ne kadar şeytanı memnun edecek işler söyleme noktasında ne kadar da Allah'ı memnun edecek işler sözler söyleme noktasında. Bir muhasebe yapsak kaçımız o muhasebeden yüzü gülerek çıkar bilmiyorum ama benim önce kendi nefsime sonra size söyleyeceğim şey şu olsun ki ya hayır konuşun ya da susun. Yoksa konuştuklarımızın hepsi yarın aleyhimizde birer delil olarak gelecek. Allah hayır yollarında yürütsün ve konuştursun. Bizleri hayrın dışında konuşturtmasın inşallah. Hayır yolunda gayret ettirsin ve inşallah nefsimizi, canımızı, bize emanet vermiş olduğu şu hayatı yine bir hayır yolunda ona teslim etmeyi hepimize nasip eylesin. İmam Cafer-i Sadık diyeceğiz inşallah rahmetullahi aleyh. Gelirken bir baktım notlara da Ehli Beyt Mektebi başlığında 34 ders yapmışız. Bugün de 35. dersi yapacağız inşallah. Programımız öyle, öyle planlıyorum. Bu dönem bitireceğiz. Gelecek dönem inşallah Siyer-i Nebi'den, Siyer-i Mustafa'dan, Siyerül Embiyadan Enbiya'dan Bismillah deyip yepyeni bir yolculuğa başlayacağız. İmam Cafer-i Sadık dediğimiz zaman hepimiz az ya da çok onun hakkında bilgilerimiz var. Çünkü bilinen birisidir, tanınan bir isimdir. Bir şekilde hatıralarını, menkıbelerini, ilmine ait bazı şeyleri okumuşuzdur. Ama hayatının sayfalarını çevirdikçe, bambaşka bir isimle karşı karşıya olduğumuzu göreceksiniz İmam Caferi Sadık demek bir silsile ile Hazreti Ali'den gelen o silsile ki ona vurgu yapacağız zaten ilim ve irfan adına bir damar bir başka silsile ile ilim ve sıdk adına başka bir damar çünkü baba tarafından Hazreti Ali'ye Anne tarafından Hazreti Ebubekire dayanan bir soy silsilesinin meyvesi İmam Caferi Sadık. İmam Caferi Sadık desek Ehli Beyt Mektebi diyoruz ya Hazreti Ali ile başlayan o ilim, irfan ve hikmet pınarının Hazreti Hasan ve Hüseyin ile başka bir noktaya kayması o ilim birikerek İmam Zeynel Adib Abidine intikal etmesi İmam Zeynel Abidin'den Muhammed Bakır'a ulaşması, Muhammed Bakır'dan da İmam Caferi Sadık'a gelerek o ilmin disipline edilmesi, belli bir usle, belli bir üsluba, belli bir kaideye dayanarak bambaşka bir hale getirilip ümmetin istifadesi, istifadesine açılması bu yönüyle ilim noktasında bambaşka bir noktaya varması İmam Caferis Sadık dediğimiz zaman yaşayan bir tarih demiş oluyoruz. Öyle ki Emevilerin son demleri, Abbasilerin ilk demleri bunların hepsini yaşamış bir yönüyle o iki hadiseye ve iki devreye şahitlik etmiş biri demiş oluyoruz. O şahitliği meselenin özünü anlamamız açısından bize bambaşka Fikirler bambaşka düşünceler verecek. İmam Caferi Sadık demek aleyhissalatü vesselam Efendimizle arasındaki fasıla 70 yıldır. 70 yıl sonra gelmesine rağmen temel ve kök peygamberin mektebinde ve ikliminde atıldığı için aradaki zaman farkı o kadar uzamasına rağmen 70 sene sonra aleme gül kokusunu dağıtan Peygamberin sesini ve sedasını duyuran bir imam demiş oluruz. Ve İmam Caferi Sadık dediğimiz zaman daha neler neler söylemiş oluruz. Arapların bir geleneği var biliyorsunuz. Bir insanı tanımak için o önemli bir vesiledir. Künyelerinin üzerinden o şahsın şahsiyetine, ve karakterine ait bazı mesajlar alınabilir öğrenilebilir bir de verilmiş lakaplar üzerinden İmam Caferi Sadık'a baktığımız zaman kendi çocuklarının üzerinden künyeleri var Ebu Abdullah Ebu İsmail Ebu Musa gibi belki ilerleyen derslerde size o çocuklarıyla alakalı bazı bilgiler vereceğim lakaplarına gelince lakapları çok Bizim en fazla kullandığımız ve meşhur olan lakabı Es Sadık. Sadık özünde sözünde doğru olan demektir. O doğruluğu hayatında temsil etmiştir. Ama onun sadık oluşu sıddıkların sıddıkı olan Hazreti Ebu Bekir'den de gelir ki ona ayrıca vurguda bulunacağız. Onun başka bir lakabı Es Sabir özellikle Emevilerin. Son döneminde gördüğü baskılara sıkıntılara karşı sabretmesi Abbasi dönemi gelecek acaba ehlibeyt Beyt bir nefes alacak mı diye beklerken Abbasiler döneminde de o sıkıntıları en üst düzeyde yaşamasına rağmen hepsine karşı sabırla sebatla durduğu için tarih ona böyle bir lakabı vermiş. El Fadıl faziletli. Erdemli anlamında fazilet kaynağı olması Erdem'e ait şeyleri hayatında yansıtması Ona böyle bir lakap kazandırmış Et Tahir onun büyük büyük ninesi Hepimiz onun yoluna kurban olalım Hatice Türk Kübra Radıyallahu Anha Onun lakaplarından bir tanesidir Tahir'e Ona da o lakaf veriliyor tahir temiz pak anlamında hayatındaki o duruluk o paklık olduğu için amudu şeref deniyor ona şeref timsali şerefi temsil eden anlamında gerçekten şeref izzet bir müminde olması gereken vasıflar İmam Caferi Sadık'ın hayatını gördüğünüz zaman neden Ahmed'i şeref olduğunu daha iyi anlıyorsunuz? Onun hayatında var olan güzellikler böyle bir lakabın kazanılmasının da vesilesi oluyor. El-Kaim deniyor ona. Allah'ın hükümlerini, Allah'ın şeriatini, Resulullah'ın şeriatini hakim kılma noktasındaki hassasiyetinden ve bu konudaki mücadelesinden dolayı. Fakirleri Yoksulları, yetimleri, Ehli bahsediyoruz. Kol kanat germesinden dolayı el kafil yani kefalet eden onlara kefil olan anlamında böyle bir lakaf veriliyor. Ve ona el munci deniyor. İnsanları dalaletten, sapıklıktan özellikle o günün dünyasında var olan bazı hududullahı ha aykırı yani var olan İslam'ın Temel çizgilerinin dışındaki tavırlara karşı insanları hidayete çağırması, hidayete kazandırmasından dolayı böyle bir lakapla anılıyor. Ve daha niceleri ben bu kadarıyla özetlemiş olayım bir Böyle bir insan onun en meşhur lakabı Es Sadık. Sadık lakabının anlamını da söyledim. Kaynağına ait de bir vurgu yaptım. Biz şu anda... İnsan şahsiyetinin gelişimine ait o gelişimi etkileyen faktörleri şöyle bir zihnimizde çağrıştırdığımız zaman bu konuda bilim adamlarımızın araştırmaları var. Onlardan da istifade ettiğimiz zaman bir noktaya gelir dayanırız. Bir insanın şahsiyetini şekillendiren dış dünyanın bazı etkileri vardır. Nedir? Çevre ve aile faktörü. İnsan şahsiyetini geliştiren, insan şahsiyetini etki eden bir faktördür. Yetiştiği kültür ve medeniyet bir faktördür. Ekonomik ve iktisadi durum bir faktördür. İrsiyet ve genetik yapı soy deriz ya, nesep deriz ya o da bir faktördür. İnsan şahsiyetinin gelişimi için ortaya bir şeylerin hayır ya da şer adına Menfi ya da adına çıkması için bunların hepsi birer faktördür. İmam Caferi Sadık'ın hayatına tekrardan döndüğümüzde meseleyi irsiyet noktasından ele alsak. Çünkü oradan bir yere geleceğiz. Baba tarafından da anne tarafından da tertemiz bir soya tertemiz bir nesebe dayandığını görüyoruz. Zaten ehli beyt böyle değil midir? Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin soyundan bahsediyoruz tertemiz bir soy Ali ile Fatıma anne ile baba ne olacak evlatlar e Hasan olacak Hüseyin olacak Zeynep olacak Ümmü Gülsüm olacak hep söyledik o cümleyi tekrarda fayda var alem Hasan'ın eliyle vahdeti öğrenecek Hüseyin'in eliyle şehadeti öğrenecek Zeynep'in eliyle izzeti öğrenecek Ümmü Gülsüm'ün eliyle dirayeti öğrenecek İkinci nesle geçeceğiz baba olacak Hüseyin anne olacak Şehrubani Binti Yezdicert İran hükümdarının kızı soyu as asil bir soy o soya bir de iman tacı giydirilecek Hazreti Hüseyin'in evine gelince iman noktasında bambaşka bir hanım olacak Allah onlardan da meyve olarak İmam Zeynel Abidin gibi birini verecek. İmam Zeynel Abidin baba olacak anne olarak da Hazreti Hasan'ın kızı Fatma binti Hasan olacak. Bu ikisinden de Allah Muhammed El Bakır gibi ilimde zirve olan ilmin derinliklerine sirayet eden bir alim bir rehber bir önder çıkaracak. Baba Muhammed Elbakır olacak anne Ümmü Ferve bu soy silsilesine dikkat edin Ümmü Ferve binti Kasım binti Muhammed binti Ebubekir Bekir olacak onlardan da Allah Caferi Sadık gibi bir imam nasip edecek. Anne böyle baba böyle soy böyle olunca meyveler de böyle olacak. Geçen ders ne dedim Ömer İbn-i Abdülaziz'i anlatırken bir tarafta Emevi soyu var anne tarafından da Ömer'i soyu var. Annesi meşhur o sütçü kız kıssasındaki annemiz Asım'ın nesli Asım'ın soyu oradan üredi oradan türedi oradan neşet etti Ömer İbn-i Abdülaziz ve bir yönüyle soya çekti yine o soydaki güzellik. Ömer İbnül Abdülaziz gibi bambaşka bir insanın ortaya çıkmasına vesile oldu. İşte Caferi Sadık'ın annesinin Hazreti Ebu Bekir soyundan gelmesi de bir yönüyle onun şahsiyetinin dayandığı yeri, nesebi bize gösterir. Ama bunun başka bir boyutu daha var ona da şimdi geleceğiz. Ben sizi biraz daha işin başına götüreyim. Madem söz Hazreti Ebu Bekir'in ailesine dayandı o aileyi biraz tanıyalım hayatı boyunca Hazreti Ebu Bekir dört evlilik yapıyor bu evliliklerin birincisini Ute ile Binti Abdul Uzza isimli hanımla yapıyor ikincisini Ümmü Ruman Binti Amr'la yapıyor üçüncüsünü Esma Binti Ümeyisle yapıyor dördüncüsünü de Ensar kardeşi olan Harice İbni Zeyd'in kızı Habibe Binti Harice ile yapıyor dört evlilikten de Allah Hazreti Ebu Bekir'e çocuklar veriyor Guteyle Binti Abduluzza'dan hepinizin çok, çok iyi tanıdığı Esma validemiz ve onun erkek kardeşi Abdullah oluyor Ümmü Ruman Ayşe annemizin annesidir o da bambaşka bir mümindir zaten mümine bir hanımdır Efendimizin teveccühüne mazhar olmuş biridir Ayşe annemiz ve Abdurrahman oradan oluyor. Esma binti Ümeys'le evliliğinden Muhammed isminde çocuğu oluyor. Ona döneceğiz tekrardan. Harice'nin Harice kızı Habibe'den de Ümmü Gülsüm isminde bir çocuğu oluyor. Hatırlayın Efendimiz aleyhissalatü vesselam hasta yatağındayken hani iyileşmişti ya pazartesi günü. Hazreti Ebu Bekir gelip izin almıştı ya Resulallah sen bugün iyisin ben hiç değilse evime uğrayayım diye Medine'nin dışındaki evine gitmişti. Aslında Hazreti Ebu Bekir'in evi Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişiğindeydi. O gittiği ev işte Ümmü Gülsüm'ün annesinin eviydi. Daha yeni evlenmiştiler ilk günleriydi evliliklerinin o günlerde Ümmü Gülsüm o evliliğin bir meyvesi olarak doğacak. Babası Ebu Bekir'i de görmeyecek. Annesinin karnındayken babası vefat edecek. Ümmü Gülsüm yıllar sonra büyüyecek. Talha İbni Ubeydullah ile evlenecek. Ondan Zekerya isminde, Ayşe isminde çocuklar olacak. O soy öyle devam edecek. Şimdi biz tekrardan Esma validemize dönelim. Esma binti Ümeyis, Hazreti Ebu Bekir ile evlenmeden önce kimin hanımıydı? Mute'nin şehidi olan Caferi Tayyar'ın hanımıydı. Allah o evlilikten üç tane çocuk vermişti onlara. Muhammed, Abdullah ve Avın isimlerinde. Cafer bin Ebi Talip Mute'de şehit olunca aradan bir müddet geçti, geçince Esma validemiz Hazreti Ebu Bekir ile evlenmişti. O evlilik sırasında da Allah onlara Muhammed isminde bir çocuk nasip edecek. Muhammed nerede doğacaktı? Esma validemizin doğum günleri ama Efendimizle veda haccına yetişmek için hamile haliyle veda haccına katılıyor. Hac yolunda doğuyor Muhammed. O yolda doğunca da o kutlu yolun bir bebeği olarak haccı Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte yaşıyor. Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra Esma bint Ümeys ile Hazreti Ali evleniyor ve Hazreti Ali'ye de iki çocuk doğuruyor Yahya ve Avın isminde yaptığı hayatı boyunca üç evlilik var çocukları da böyle. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir niçin böyle arka arkaya evlilikler pek bizim sosyal olarak alışık olmadığımız bir şey olduğu için asr-ı saadetteki bu tarz evlilikler garibimize gidebilir hiç garibimize gitmesin. Bu sosyal bir şeydir siz bakmayın bizde biraz yadırganır bu vefat eder adamın hanımı çocuklarının korkusundan evlenemez bir ömür. Çocukları o babanın hayatının üzerine ipotek koyarlar sakın evlenme annemin üzerine evlenemezsin gibi babaya sözler söylenir bu doğru bir şey değil bu manada hepimizin yeniden İslam'ın şu söyledikleri çerçevesinde bilinçlenmemiz lazım. Hiç kimsenin başka birinin hayatının üzerine bu manada ister erkek olsun ister kadın olsun ipotek koymaya hakkı yoktur tercih eder evlenmez evlenmez o ayrı bir mesele ama evlenmeyi istediği zaman çocukların babaya ve anneye itiraz etme hakkı yok o günün dünyasında bu çok rahat işliyor ister kadın olsun ister erkek olsun İster koca ölsün ister hanım ölsün iki tarafta çok rahat bir biçimde evleniyorlar. Esma validemiz de bu meseleye bir örnek. Evleniyor ve o evlilikten Hazreti Ali'nin hanesindeyken o çocuklarda olunca bu çocuklar hepsi Hazreti Ali'nin terbiyesinde yetişiyorlar. Onun için bilmeyenler hadisenin tam başından sonuna kadar bilmeyenler Muhammed'i. Muhammed İbni Ebi Bekir olarak bilmiyorlar onu herkes Hazreti Ali'nin çocuğu zannediyor onun Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir'in oğlu olduğunu bilmeyenler o yakınlıktan dolayı böyle bir kanaate varıyorlar Hazreti Ali'nin yanında Muhammed İbn Ebu Bekir geldiği zaman 4-5 yaşlarında çocuk öyle bir yetişiyor öyle bir alim zat oluyor ki parmakla gösterilen biri oluyor ve Hazreti Osman döneminde insanlar özellikle Hazreti Ali'ye gelerek Hazreti Osman'a rica etmesini ve Muhammed İbni Ebu Bekir'i Abdullah İbni Serhin yerine Mısır valisi olarak atamasını istiyorlar. Hazreti Ali de o teklifi kabul ediyor Hazreti Osman'a söylüyor Hazreti Osman da kabul ederek Muhammed'i Mısır valisi olarak atıyor. Sonrasını biliyorsunuz hadisemiz olayımız o olmadığı için detaya girmeyeceğim ama şunu bilin asrı saadette de karanlık eller var derin devlet var ne derseniz deyin ona o karanlık eller bir şeyler çevirirler ve ne yazık ki Hazreti Osman Muhammed İbni Ebubekiri Bekir'i atamış olmasına rağmen bir mektup yazılır kimin yazdığı meçhuldür ama bazı işaretler vardır kimin yazdığına dair. O mektubun arkasından Mısır asileri tekrardan dönerler Medine'ye ve Hazret Osman'ın evi kuşatma altına alınır. O kuşatma sırasında Muhammed İbni Ebi Bekir içeriye girer Hazret Osman'ın evine. Hazret Osman'ın sakalından tutar ve o mektubun hesabını sorar. Bu cümleyi tam size İbni Sad'ın tabakatından aktarıyorum. Hazret Osman o haldeyken der ki ona. Eğer baban seni bu halde görseydi Hazreti Ebu Bekir'e nispet, ede, nispet ederek söylüyor. Vallahi bu halinden razı olmazdı. İrsiyet ve nesep diyoruz ya o anda Muhammed bırakır pişman olur ve Hazreti Osman'ın evini terk eder. Ancak daha öncesinde onun oraya girdiğini görenler Hazreti Osman'ın katillerinden biri olarak da Muhammed'i sayarlar. Ve Hazreti Ali'ye hesabı sorarlarken Osman'ın katilleri diye sordukları isimlerden bir tanesi de odur. Hani diyorlar diye Hazreti Ali Osman'ın katillerini kayırıyor diye o ithamdan bir tanesi de Muhammed İbni Ebu Bekir'dir. O hadisenin arkasından Cemel'de sıfında Muhammed İbni Ebu Bekir hep Hazreti Ali'nin yanındadır. Cemel'de Ayşe annemiz karşı tarafta ama Muhammed İbni Ebubekir Bekir Hazreti Ali'nin yanında bu tarafta. Cemel'in arkasından Hazreti Ali ne yapacak? Onu gönderecek ablasıyla ablasını götürecek Ayşe anamızı Medine'ye sağ salim bırakacak. Aslında birbirlerini çok seviyorlar Ayşe annemizle Muhammed İbni Ebubekir ama o günkü şartlar o olay öylece ne yazık ki ceryan ediyor. Daha sonraki hadiselerde Hz Ali'nin hilafet günlerinde Muhammed İbnu Ebu Bekir Mısır'ın valisi olarak atanıyor. Ama Şam tarafından giden ordu Muhammed İbnu Ebu Bekir'i feci bir biçimde orada şehit ediyorlar. Tarih kaç? Hicretin 38. yılı. Peki Muhammed kaç yaşında? Sadece 28 yaşında. 28 yaşında Mısır'a vali olacak. İlim noktasında da bambaşka bir yerde olacak. 20'li yaşlarda Muhammed İbn Ebu Bekir yine Hazreti Ali'nin vesilesiyle Sevde isimli bir cariye ile evlenmiş. Ve Allah o evlilikten Kasım isminde bir çocuk nasip etmiş. Baba Muhammed Mısır'da şehit olunca Kasım'ı halası Ayşe annemiz yanına almış ve Kasım Hazreti Ayşe'nin yanında yetişen biri olmuş. Peki nasıl yetişmiş? Ayşe annemiz gibi bir alimenin bir fakihenin terbiyesinde yetişen biri nasıl olursa öyle olmuş. Medine'nin yedi fakihi sayılır o yedi fakihinden bir tanesi de Kasım bin Muhammed'dir. Peki bunu niye detaylı anlattım size? Bir yere getireceğim sözü de onun için. Şimdi Hazreti Ali'nin terbiyesinde yetişen Muhammed onun arkasından gelen Kasım. Tabi o da evlenecek onun da çocukları olacak. O çocuklardan bir tanesi Ümmü Ferve. Ümmü Ferve ile de Muhammed el-Bakır evlenecek ve Caferi Sadık o soydan olacak. Dolayısıyla Kasım bin Muhammed, Caferi Sadık'ın neyidir dedesidir. Aralarında bir dede torun ilişkileri var. Ama ötesinde Caferi Sadık'ın üç tane ilim kanalı var. Üçünü de söyleyeceğim şimdi ise. Bu üç ilim kanalından bir tanesi Kasım bin Muhammed'tir. Peki ilim kanalı Kasım bin Muhammed'dir dediğim zaman neyi demiş oldum aslında anladınız mı? Ayşe anamız Cafer-i Sadık'ın asli ilim kaynaklarından bir tanesi. Çünkü Kasım bin Muhammed Ayşe anamızın yanında yetişiyor ondan öğreniyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini kutlu sözlerini iştihatlarını daha sonra Ayşe anamızın iştihatlarını hepsini öğreniyor. Bu öğrendikleri bilgiyi de talebesi ve torunu olan Caferi Sadık'a intikal ettiriyor. Evet. Caferi Sadık'ın ilim kanallarından bir tanesi bu. Bunu bir noktaya koyalım. Şimdi bir daha başa dönelim. Tarihler Hicri 80 o yıllarda Caferi Sadık do doğuyor. Miladi 699. Baba Muhammed El anne Ümmü Ferve. O yıl İmam Ebu Hanife'nin de doğum yılıdır. O yıl size geçen derslerde anlattım. İmam Zeydin de doğum yılıdır. Yani Hicri 83'ü de yaşıttır bu manada. Cafer doğunca evin hizmetlileri baba Muhammed el arıyorlar. Medine'de nereye gidiyorlarsa Muhammed el-Bakır yok. Allah başka bir şey nasip edecek ya. Babayı bulamayınca dede İmam Zeynelabidin'e gidiyorlar. İmam Zeynel Abidin geliyor eve alıyor torununu kucağına kendisi okuyor ezanını ve kametini ismini de İmam Zeynel Abidin koyuyor. Koyarken ne diyor biliyor musunuz? Onun ismi babamın amcası olan Caferi Tayyar'ın ismidir. Onun ismini öyle, öylelikle koyuyor Caferi Tayyar'a nispeten yani onun ismini taşısın diye. O günden sonra İmam Caferis Sadık dedesi İmam Zeynel Abidin'in yanındadır. Ne zaman doğdu? Hicri 80'de. Ne zaman vefat etti İmam Zeynel Abidin Hicri 95'te. Hadi 5 yıllık çocukluk devresine çıkın. 10 yıl boyunca İmam Zeynel Abidin'in yanında dizlerinin dibinde Dedesinden ilim tahsil eden birisidir Caferi Sadık. İlim kanallarından ikincisini de öğrendik. Birincisi kimdi? Annesinin babası Kasım bin Muhammed. İkincisi kimdi? Kendi dedesi İmam Zeynelabidin. Üçüncüsü kim? Kendi babası Muhammed el-Bakır. Dedesi Hicri 95'te İmam Zeynelabidin vefat edince İmam Muhammed Bakır'ın vefatı hicri 114'tür. Tam 19 sene boyunca da babadan ilim alıyor. Bu üç ilim kanalından öyle bir ilim alıyor ki cafer Sadık 15-16 yaşlarındayken bambaşka bir noktaya geliyor. Ve artık o günlerde Medine'de ilim noktasında parmakla gösterilen biridir. İmam Caferi Sadık'ın ilmini size anlatacağım ama bir örnek şimdi vereyim. Onun ilmini gelecek derse havale ediyorum biraz detaylı anlatacağım ilmini. 15-16 yaşlarında nasıl bir ilme sahip olmuş örneği olsun diye size bir rivayet aktaracağım. Emevi Sultanlarından Velid bin Abdülmelik döneminde Medine'nin valisi Ömer i̇bn Abdülaziz'dir. Velid bin Abdülmelik o zaman vali olan Ömer İbnül Abdulaziz'e bir mektup yazıyor. İhtiyaca binaen Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesini istiyor. Çünkü o günler artık insanlar sığmıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidine. Hazreti Osman döneminde öncesinde Hazreti Ömer döneminde genişletilmiş. Abdülmelik bin Mervan döneminde genişletilmiş. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki insanlar sığmıyorlar. Bundan dolayı da. Velid bin Abdülmelik zamanında en büyük genişletilmenin yapılmasına karar veriliyor. Ancak bu genişletilmede bir iş yapılacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek eşlerine ait yani annelerimize ait olan hücreler de yıkılacak. Emir geliyor Ömer İbdül Abdülaziz başlıyor inşaata. O hücreleri yıktığı zaman tabiinin büyük imamlarından Süfyan İbni Uyeyne ve diğer birkaç alim daha Hasan-ı Basri de onlardan bir tanesidir. Gözyaşları içerisinde şu sözü söylüyorlar. Keşke efendimiz Aleyhissalat ve selamın annelerimize ait, onun hanımlarına ait o hücreler yıkılmasaydı da insanlar şu hücreleri gezdikleri sırada efendimizin hangi şartlar altında yaşadıklarını Gözleriyle görselerdi de züht adına mesajlar taşısaydılar. Keşke kalsaydı biz de görebilseydik. Ama ne yazık ki o zamanki şartlar buna imkan vermiyor. Mescid-i Nebevi'nin inşaatı bitiyor. Çok büyük bir genişletme faaliyeti yapılmış. Vali Ömer İbn-i Abdülaziz mektup yazıyor velide. iş bitti diyor. Çünkü o demiştir bitince bana haber ver gelip göreyim diye. Mektup ona ulaşınca Velid geliyor. Ömer i̇bn Abduraziz ve bütün Medine ahadisi gelen sultanı karşılamak için Medine'nin dışına çıkıyorlar. Sadece bir halka var onları karşılamaya gitmeyenler. Muhammed El Bakır ve onun talebeleri. Çünkü ilim istikrar ister. Halife gelmiş, sultan gelmiş, devlet başkanı gelmiş, şu olmuş, bu olmuş bununla ilim inkıtaya uğratılmaz. İstikrarlı bir biçimde işin devam etmesi lazım. Onlar da aynı şekilde devam ediyorlar. Belit geliyor, Mescid-i Nebeviye tam girecek. Bakıyor ki bir tanesi minberde etrafında bir miktar talebe bir şeyler anlatıyorlar ona. Onu gördüğü anda Muhammed El Bakır sözlerini kesmek istiyor. O anda diyor ki Velid bin Abdülmelik hayır diyor. Devam et ben de oturuyorum buraya seni dinleyeceğim. Kim olduğunu <gülüyor> bilmiyor. Oturuyor ve dinlemeye başlıyor. Ömer ibn i Abdü, Abdülaziz'e soruyor kim bu? Bu diyor Ehli Beyt'in imamlarından Muhammed Elbakır'dır. Bir şeyler anlatıyor Muhammed el El-bakır O meclise sonradan dahil olduğu için meseleyi anlamıyor. Sonra soruyor diyor ki. Bu yaptığınız ders nedir? Diyor ki yaptığımız ders yerden, gökten, yıldızlardan, güneşten bahseden bir derstir. Neymiş yaptıkları ders? Coğrafyaymış. Peygamberin mescidinde Ehli Beyt'in imamı o gün talebelerine coğrafya anlatıyor. Nereden ne hale girmişiz anlayabiliyor musunuz? Eskiden öyleydi din ilimleri diye fen ilimleri diye şerri ilimler diye beşeri ilimler diye bir ayrım yoktu. ilim ilimdi ve o ilmi herkes mescitte öğrenirdi. İmamlar da onu bilirdi yetiştirdikleri talebelere de bunu aktarırlardı. Halife Velid çok daha hayran kalıyor olaya ve o dersi dinlemeye başlıyor. Dinledikçe de dersin seviyesinin çok üst düzeyde olduğunu görüyor. Sonra dönüyor şöyle talebelere bakıyor. Ömer ibn Abdülaziz'e soruyor diyor ki bu talebeler bu dersi anlıyorlar mı? Ömer İbni Abdülaziz'i anlıyorlar diyor. 15-16 yaşlarında bir çocuk dikkatini çekiyor. Peki bu çocuk anlıyor mu diyor. Ömer İbni Abdülaziz diyor ki o İmam Muhammed'in oğlu Cafer'dir. Vallahi ben onun gibi bir çocuk daha görmedim. O ilimde bu yaşta öyle bir seviyededir ki babasına en fazla soruyu o sorar. En fazla babasıyla o ilmi tartışmalara girer. İstersen bekle ilim meclisi bittikten sonra o münazaraya da şahit ol. O bambaşka bir çocuktur der. İlgisini çeker Halife Velid'in Cafer'i Sadık'ı yanına çağırır. Adın nedir Cafer'dir. Sana soru sorsam cevap verir misindir? Veririmdir. Mantık ilminin sahibi kimdir diye bir soru sorar. Caferi Sadık'ın verdiği cevap nedir biliyor musunuz? Aristo'ya mantık sahibi denirdi. Zira talebeleri ve tabileri ona bu ismi vermişlerdi. Cevap doğru ama ince bir ayrıntı var. Sanki kendisi onu kabul etmiyormuş gibi bir Ustuf var orada o işin ayrı bir tarafı. 15-16 yaşında bir çocuktan bu sözü duyunca iyice meraklanıyor. Acaba bu çocuk gerçekten denildiği gibi ilimde farklı bir noktadadır mı diye bu sefer kafasından başka sorular soruyor. Ve diyor ki keçi sahibi kimdir? Bu soruya nasıl bir cevap verecek? İmam Cafer Sadık'ın verdiği cevap şu. Keçi sahibi diye bir şey yok. Ama ilmin nücumda yıldız kümelerinden bazılarına zünne imme yani keçi sahibi denirdi. Belki sen onu kastetmiş olabilirsin diyor. Şaşırıp kalıyor söyleyecek hiçbir şey yok. O ilim o irfan o hikmet ve 15-16 yaşındaki çocuk bir üçüncü soru daha soruyor. Yine alaycı bir soru sadece imtihan maksadıyla soruyor. Diyor ki misvak sahibi kimdir? Zannediyor ki cevap gelmeyecek. Cevap geliyor. O diyor dedemin arkadaşı Abdullah İbni Mesud'dur. Sahabe Abdullah İbni Mesud Efendimizin misvakını taşıdığı için ona o ismi vermişlerdir. Donup kalıyor artık söyleyecek bir şey yok. Baba Muhammed Elbakır'a gidip diyor ki eğer bu çocuk yaşarsa çağının allemesi olacak öyle mi oluyor öyle oluyor hem de ne alleme olduğunu beraberce göreceğiz inşallah. Geçen ders Muhammed Elbakır'ın dünyasını size anlatırken dört sapmadan bahsettim hatırlayın önemli olduğu için tekrar edeceğim akidevi sapmalar vardı o gün siyasi sapmalar vardı. İktisadi sapmalar vardı ahlaki sapmalar vardı bu dört sapmaya karşı Muhammed Elbakır bir mücadele yöntemi geliştirmişti talebeler yetiştiriyordu halkı irşad ediyordu siyasilerle yani yöneticilerle görüşüyordu alimlerle görüşüyordu gerek alimler sarayda görev alan alimler oluyordu gerekse halkın içindeki alimler oluyordu iki tarafla da görüşüyordu. İmam Cafer-i Sadık'ın aynı bu sistemi devam ettirdiğini görüyoruz. Mücadele noktasında babasının başlattığı yani talebeler yetiştirme, halkı irşad etme, yöneticileri uyarma, alimlerle münazaraları bunların hepsi onun hayatında da var. Onun hayatına ait o ilmi mücadeleyi bir dahaki derse bırakıyorum. Ama bugün dersimizin şu noktasından itibaren, İmam Cafer-i Sadık'ın yaşadığı o zemini de anlamı adına tarihi bir bilgi vereceğim size. İmam Cafer-i Sadık'ın vefatı Hicri 148 doğumu kaçtı Hicri 80. Onun hayatının Hicri 132. yılına kadarki devresi önemli bir devredir. O devreden sonra ikinci bir devre başlıyor. O Hicri 132'ye kadar İmam Caferi Sadık'ın hayatında iki önemli hadise oluyor. O hadiselerden bir tanesi baba bir kardeşi olan İmam Zeyd'in kıyamıdır. O kıyamı size anlattım. O kıyam sırasında Caferi Sadık kendi kardeşi olan ve yaşıtı olan İmam Zeyd'i ne yaptı? Engellemeye çalıştı. Onu bir şekilde... Ee, İmam Zeyd'in kardeşi, kardeşi dedim affedersiniz amcası yiyen amca yiyen ama yaşıtlar onu engellemeye çalıştı. Çünkü Kufelileri çok tan iyi tanıyan birisi olarak istemedi İmam Zeyd okuyamı başlasın İmam Zeyd de yine onu eleştirer bazı sözler söylemişti onları söyledim. Hicri 132'ye kadar olan ikinci önemli olay ise Emevilerin tarih sahnesinden silinişidir. Hicri 132'den İmam Caferi Sadık'ın vefat edeceği Hicri 148'e kadarki bölümü İmam Caferi Sadık yeni bir yönetimin altında yani Abbasiler altında geçirecek. Dolayısıyla Hicri 132'ye kadar olan bölümü ayrıca ele almak lazım. Abbasiler dönemini ayrıca ele almak lazım. Ondan dolayı ben bugün size şimdi Hicri 132'ye kadarki bölümü de özetlemek istiyorum. Hatırlarsanız size aslında Emevilerin tarihine dair bilgiler verdim geçmiş derslerde. Özellikle Hişam bin Abdülmelik'e kadar olan bölümü biraz detaylı anlattım. Orayı bir özetleyerek yine sözü o noktaya getireyim. Dedik ki Emevilerin tarih sahnesindeki süreci miladi olarak 89 yıl hicri olarak 91 yıldır bakın o kadar hadise Cemel Sıfın, Nehveran arkasından Harre hadisesi öncesinde Kerbela hadisesi arkasında onlarca hadise Kabe'nin mancınıklarla yıkılması ve sonunda sadece ve sadece 90 yıllık bir iktidar gerçekten ibret nazarıyla okunması gereken bir tarih değil mi Emeviler tarihi insan dünyaya karşı bu kadar meyli olsa dünyevi anlamda bu kadar hırsı olsa ne götürecek netice itibariyle alın size cevabı peki biz bunu bu kadar kolay söylüyoruz tarihi işlerken Yezide ağzımıza geleni söylüyoruz Mervan bin Hakem'e söylüyoruz onun arkasından gelen sultanlara söylüyoruz Kufelilerin ihanet ettiğini söylüyoruz o ihanetlerini de eleştiriyoruz. Ama Allah aşkına bugünün dünyasında hiç kendimizi bu işin muhasebesine tabi tutup da bu tarihten öğrendiğimiz ilkeler çerçevesinde kendimizi hesaba çekiyor muyuz? Tarihteki Yezide küfretmek kolay. Senin içinde de yezit var. Benim içinde de yezit var. Kaç tane baba yiğit çıkar içimizde de İçimizdeki gezidi sorguya çeker. Dünyevi ufacık bir menfaat için bir nokta kadar menfaat için kıt büklüm olan insanları sizi tenzih ederek söyleyeceğim bu sözleri. Gördüğünüz zaman tarihteki o hadiseleri daha iyi anlıyor ve bir kez daha o tarihin tekerrür ettiğine inanmıyor musunuz? Geçen ders söyledim Kufelilerin Şam'ın yağlı pilavı için yaptıkları işleri. E bugün biz de yapıyoruz. Falancanın yanında görüneyim diye neler neler yapıyoruz. Filancadan üç kuruş menfaat alınması için hangi hallere giriyoruz. Alın size tekrardan yaşanıyor. Emevi zihniyeti o ahlak halen yaşanıyor. Zaten biz yaşanmaması adına aslında öğreniyoruz. Dışarıdaki yezitlerle hesaplaşabildiğimiz gibi. İçimizdeki Yezit'le de hesaplaşma adına bunları öğreniyoruz. İşte bir imtihan olarak bir ibret nazarı olarak okunduğunda bize bunları söyler Emevi tarihi. 90 yıl ellerinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın güzide torunları olan o cennet gençlerinin efendilerinin kanı olduğu halde Allah'ın huzuruna yürüyeceksin ve sen dünyevi iktidarın, o kaymağını da yiyemeyeceksin söyledim bir daha söylüyorum Yezid Kerbela'dan sonra kaç sene yaşadı 3 sene Mervan bin Hakem Hazreti Osman'ın hilafete gelmesinden beri iktidar hesabı yapıyordu. Cemel'de onun parmağı vardır sıfında o vardır Kerbela hadisesini dışarıdan tezgahlayanlardan bir tanesidir. Yezid'in oğlu ikinci muaviye iktidara gelecektir. Süfyaniler kolu biliyorsunuz o kol. Sonra Mervan bin Hakem iktidara gelecek. Kaç yıl iktidarı sürecek? Bir yıl. Bütün bu kadar iş bir yıl için miydi? Bir yıllık iktidar için mi? Öyle alın işte ibret. Onun arkasından gelecek onun oğlu Abdülmelik bin Mervan. Ve o soy silsilesi devam edip Hişam bin Abdülmelik'e gelecek. Hişam bin Abdülmelik'te tarih kaçtır? Hicri 125. Hişam'ın arkasından ikinci Velid diye tarihe geçen Velid bin Yezid gelecek. Bu zat Emeviler içerisinde bakın böyle büyük bir söz kullanacağım. Belki delillerini de söylerim size. En fasi, en zalimi, en faciri. Hatta ve hatta şimdi size anlatacağım. Tüyleriniz diken diken olur. O yaptığı işi bir Müslüman yapmaz. Kafirin yapacağı iştir o. Kafirlik yapacak kadar işi başka noktalara getirecek bir isim. Abdülmelik bin Mervan'ı anlattım geçen der size. Babası Mervan bin Hakem vefat haberi ona geldiği zaman Abdülmelik bin Mervan, Mervan Kur'an'ın başındaydı. Ne yaptı? Kur'an'ı kapattı. Dedi ki seninle işimiz bitti bu seninle son görüşmemiz ve bir daha da Kur'an'la görüşmedi ama ikinci Velid dediğimiz Velid bin Yezid fıskı fucuru zulmü ehli beyte yaptıkları o günkü insanlara yaptıkları şöyle bir açın mesela onun Türkçesi de olduğu için özellikle o kaynağı size söylüyorum İbnül Esir'in El Kamil'ini okuyun okumaya ne kadar dayanabilirseniz o kadar okuyabilirsiniz. O kadar sıkıntı o kadar problem ve bu zat bir gün Kur'an okurken ya da birinden Kur'an dinlerken İbrahim suresinin 15. 16. ayetine gelir. Ayet diyor ki mealen her inatçı zorba yani zalim dünya hayatında hüsrana uğradı ardından o zalimlere cehennem vardır kendisine orada irinli su içirilecektir. Bu ayeti duyunca bu zalim Kur'an'ı karşıda bir direğe bağlıyor, eline alıyor bir ok ve Kur'an'a atıyor. Atarken de söz şu, evet ben o zalimlerdenim Rabbine söyle ki Velid bana böyle böyle muamelelerde bulundu. Bu nasıl bir iştir, nasıl bir mantıktır, nereye koyar nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Bu zulüm öyle bir noktaya geliyor ki dayanamıyor artık amcasının oğlu ve amcasının oğlu onu öldürtüyor. Amcasının oğlu onu öldürterek onda onun arkasından Emevilerin sultanı olarak başa geçiyor. Yezid bin Velid dönemi öyle başlıyor. Yezid bin Velid ona da şöyle bir ifade kullansam onda da mübalağa yok. İkinci Ömer ibn Abdülaziz'dir. Bakın Emevi soyundan bahsediyoruz. Bizim derdimiz ille de birine düşman olmak birine taraftar olmak değil. Tarihi bilgiler ışığında neyse onu ortaya koymaktır. Onun arkasından geliyor amcasının oğlu o da Emevilerden Yezid bin Velid ama ikinci biri Ömer bin Abdülaziz. Çok kısa bir zaman içerisinde saraydaki o şarkıcıları o sıkıntılı halleri tasvir etmek istemiyorum batılı. Onların hepsini devre dışı bırakıyor. Ama ne kadar iktidarda kalıyor biliyor musunuz? Bir rivayete göre iki ay bir rivayete göre beş ay. Dayanamıyorlar. Bir suikaste kurban gidiyor artık nasıl oluyorsa ölüyor diyorlar. Bir suikaste kurban giderek Yezid bin Velid devri de böyle bitiyor. Onun arkasından kardeşi geliyor İbrahim bin Velid. O da onun gibi aynen kardeşi gibi. Hilafet süresi sadece 70 gündür. Yine Emevilerin işte karanlık güçleri neyse artık onun ismi onlar işin içine girerek onu da götürüyorlar. İbrahim bin Yez Velid'den sonra hilafete geçen soya dikkat edin Mervan bin Muhammed İbni Mervan İbni Hakem'dir. Kimmiş Mervan bin Hakem'in torunu Mervan. O Emevilerin 14. ve sonuncu sultanıdır. Onun geçtiği zaman tahta tarihler hicri 127'yi gösteriyor. Hepinizin affına sığınarak bir şey söyleyeceğim. Bu Mervan'ın yani Mervan bin Muhammed'in lakabı el himardır. Adam tam da himardır. Ne yazık ki onun hayatında da kendinden öncekilerin hayatına benzer bir hayat görüyoruz hilafette kaldığı beş yıl boyunca yaptığı zulüm yaptığı haksızlık döktüğü kan yaptığı işlerin haddi hesabı yoktur öyle bir noktaya gelmiştir ki işte o emevilerin sonunu getiren adam olmuştur ne yapmıştır biliyor musunuz bir tanesini söyleyeyim siz kıyas edin tahta geçer geçmez Velidi öldürten amcasının oğlu Yezid bin Velidi o da ölmüş ya da öldürülmüş mezardan çıkartmış çarmıha germiş ibret olsun diye günlerce o cesedini teşhir etmiştir. Böyle yapmakla da aslında vermek istediği mesaj şudur benim yapacağım iş Velid'in yapacağı iştir ben Yezid bin Velid'in yaptığını yapmayacağım. Ondan önce velid ne yapmışsa aynısını yapacağım ve gerçekten de öyle olur. Ondan önce velid ne yapmışsa Mervan bin Muhammed'in <gülüyor> yaptığı da odur. Beş yıllık o süreç içerisinde İslam dünyasında yepyeni bir şey başlayacak, ehlibet öncelikli ve ehlibet mesajıyla Abbas oğulları bir kıyam başlatacaklar. Kıyamın başında Abdullah İbni Ali var ve bu zatın önderliğinde kıyam hicri 132'de başarıya ulaşacak. Hicri 132'de Emeviler tarihe gömülecek. Ve ne yazık ki bakın Ehlibeyt'ten diye birinden bahsettik size Abbas oğullarından bahsettik. Kimdir bu Abdullah İbni Ali biliyor musunuz? Abdullah'ın babası Ali, Ali'nin babası tercümanul Kur'an olan İbn Abbas. Onun babası da Efendimizin amcası Hazreti Abbas. Ama bu zatlarda geldikleri zaman ne yazık ki dedelerinin şeriatine göre davranmıyorlar. Saltanat sistemi aynen devam ediyor. Allah bir zalimin eliyle bir zalimi cezalandırıyor. Netice itibariyle değişen yine bir şey olmuyor. Yine Ehli Beyt en büyük sıkıntıları en büyük problemleri onun devresinde yaşıyorlar. Hicri 132'de. Abdullah İbni Ali başa geçince o güne kadar kim varsa Emevilerden ve kim varsa Emevi taraftarları Emeviler nasıl zulüm ediyorlardıysa aynı zulümleri yapacaklar. Mervan bin Muhammed'i yakalayacaklar feci bir biçimde öldürecekler ailesini esir alacaklar ve bir zalimin devri bitecek başka bir zalimin devresi başlayacak ehli beyt yine muhalefette yine onlara karşı mücadelesini devam ettirecek ben bir dahaki ders inşallah hem İmam Caferi Sadık'ın ilmini hem de Abbasi dönemindeki Ehli Beyt'in çektikleri şeyleri size anlatmaya çalışacağım Allah bizi hiçbir zaman zalimin taraftarı eylemesin ne zulmü alkışlayan ne zalimin yanında olan insanlardan etmesin bizi tarafımız her zaman hakkın tarafı olsun istikamet üzere yaşayan ve istikamet üzere olanlardan eylesin son nefesimize kadar da mevla bu çizgiden bizleri ayırmasın ve elhamdülillahi rabbil Alemin. el fatiha